O zaman İbrahim'i yakmak istediler. Allah'sa selim bir kalple sadece kendisinin bulunduğu Nuh kafalı, bin yıl dayanma kapasiteli, garantili bir kalbin sahibi olan İbrahim'ini yakmadı. İbrahim baktı ki bu ateşle kendisini yakmaya çalışan putperest, nemrut ruhlu adamların ortasında, bu iş olmayacak, hangi iş, bin sene, Allah için yaşamak işi, bin yıl, taviz vermeden, bin yıl, yeryüzünün tamamı, sulara boğulsa bile, ayakta mümin olarak kalma, rüküden kalkmama, secdeden kalkmama, faize bulaşmama, hiçbir harama bulaşmama, haleti ruhiyesi, oralarda olmayacak, bunu anlayınca İbrahim dedi ki: "Kale inni zahibun ila Rabbi sehedin. İnni zahibun ila Rabbi sehedin. Madem buralarda bu işler olmuyor, Allah'a kulluk olmuyor, ben de Rabbime giderim dedi. Seyhedin. Rabbim bana yeter. Ne yapacağımı bana gösterir." dedi. Aldı ailesini terki diyar etti kurban bayramına çıkıyoruz demek ki İsmail'lik süreci önce kamyona eşyalarını yükleyip ben de Rabbime giderim madem burada çocuğumu Kur'an ruhlu yetiştiremiyorum madem burada Allah'ın haramlarıyla iç içe yaşamaktayım madem ki ben burada teheccüde kalkacak fırsat bulamıyorum Rabbime giderim Rabbimin mülkü geniş ya işte İsmail böyle oluştu nereden öğreniyorum Safat suresinden öğreniyoruz <gülüyor> ben Rabbime giderim dedi bu şirk düzeninin içinde yaşamam burada insana Allah'a secde etme imkanı fırsatı verilmiyor dedi ve çıktım çıkarken de bir dilekçe bırakmış İbrahim çıkmış çıkıyor çoluk çocuğu yok yapayalnız garip 80 yaşlarına gelmiş hala çocuğu olmuyor iki tane hanımı var ikisinden de çocuğu olmuyor bunalmış çocuğum olsa da çocuğumla beraber ailece iman etsek diye düşünmüş insanları kazanamıyor bari yatırımımı kendi ailem üzerinden yapayım istiyor. Nemrut, Nemrut, Nemrutluk yapıp onun Allah'a davetini engelliyor. İnsanları dışarıdan kazanamıyor. İbrahim, karısı Hacer, karısı Sare ve amcasının oğlu Lut. Dört kişiler yeryüzünde. Bakmış ki davet ederek, insanları tarlalarında Allah'a çağırarak bu iş olmuyor. Tutmuş dilekçe yapmış. Rabbi hepli min's salihin Rabbim bana sana kulluk edecek çocuklar ver o zaman demiş. Ama bu duayı yaptığı zaman 80 yaşlarına gelmişti. Bakmış ki hala yapacak bir çare yok. İnsanlar gelmiyor. Kendi ailemden Allah diyecek bir çocuğum olsun düşünmüş. Rabbi hepli salihin. Rabbim bana çocuklardan salih bir çocuk nasip et ona sana kulluğu öğreteyim, o da sana kulluk yapsın, beş kişi olalım bari, bari beş kişi olalım diye düşünmüş, febeşşernâhu bi'ulâ min halim. o böyle dua edince, tamam İbrahim, sana iyi güzel bir çocuk müjdemiz olsun, dedik Allah diyor.